Herhangi bir bölgeye ki buna elbise diyelim ki burada zaten elbise diyor. Herhangi bir bölgeye veya elbiseye necaset bulaştığı zaman ve sen de o necasetin elbisenin neresine bulaştığını bilmiyorsan yakın olarak bildiği bölgelerin tümünü yıkarsın. Mesela ne demek? Elbisenin iki kolu var. Bu ikisinden bir tanesine necasetin bulaştığını biliyorsun. Ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. Sadece bildiğim şey ne? Burada emin olduğum, Necasetin elbisenin sadece kollarına isabet etti. Kollarından bir tanesine. Yani kolları dışında başka bir yere isabet etmemiş. Ancak kolların, kola isabet etmiş. Ancak hangi kol? Belli değil. Şimdi sen elbisenin temiz olduğundan ne zaman yakın içinde olursun? İkisini beraber yıkarsan değil mi? Çünkü bilmiyorsun. Yani eğer gömleğin mesela sağ kolunu yıkarsan ihtimaldir ki sol kolundadır pislik. Çünkü bilmiyorsun. Sol kolunu yıkarsan ihtimalen sağ kol, e, sağ koldadır. Yakın olman için bir çaren var. O da ne? İkisini beraber yıkarsın. Veya diyelim elbise var. Elbiseye necasetin isabet ettiğini biliyorsun. Ama elbisenin neresine bilmiyorsun. Ne zaman elbisenin temiz olduğuna yakın içinde olursun? Elbisenin Tümünü yıkarsan bu sefer. Veya diyelim bedenine necaset isabet etti. Bir yerden bir pislik sıçladı onu biliyorsun. Bedenine isabet etti ama bilmiyorsun nerede. Göremiyorsun da. Ayanda olabilir, elinde olabilir, sırtında olabilir, saçında olabilir vesaire. Ne zaman temiz olduğunda yakın içinde olursun? Bedenin tümünü yıkarsan. Tamam. Bu dört mezhebe göre de böyle. Dört mesebe göre deney böyle. Mesela bu evdeki halı. Halıya necaset isabet etti. Bilmiyorsun halının baş tarafımı, orta tarafımı, yan taraflarımı vesaire bilmiyorsun. Ne zaman yakın içinde olursun? Hepsini. Hepsini yıkarsın, tamam mı? O yüzden eee rahim Rahimullah burada onu belirtmek istiyor. Eğer sen diyor eğer elbisede veya başka bir yerde bulunan necasetin bulunduğu bölge gizli olursa o necasetin bulunduğu bölge gizli olursa. Yani herhangi bir sebepten dolayı bu necasetin elbisenin neresinde olduğu belli değil ise yakın olarak bildiği bölgelerin tümünü yıkar. Eğer yakın olarak bildiğin bölge kolsa o zaman o bölgelerin tümünü yıkarsın. Nedir o bölge? İki kol. Eğer elbisenin kendisi ise o zaman elbisenin kendisini yıkarsın. Tamam Bu dört mezhebe göre de böyle. Ba tabi bazı alimler diyor ki burada taharri edersin. Taharri ne demek? Yani... Araştırırsın, tahmin edersin, iştahat edersin. Tamam mı? edersin. Ondan sonra zannına galip gelen yeri yıkarsın. Allah-u Alem raci olan Cumhur'un görüşü. Evet. Müellif İbni Kudam ve diyor ki, eğer tahur olan bir su, tahur. tahur olan bir su, pis olan bir suya hangisinin temiz, hangisinin pis olduğunu ayırt edilirken edilemeyecek şekilde benzersi. Her iki suyu da terk ederek temim etme yoluna gider. Evet. Rahim Allah diyor ki o enişte be hema un tahurun binecesin, valem yecid Tabi ve Tabii ben bunların hepsini te, e, tefsilli tercüme ettim. Tamam? Tefsirli tercüme ettim. Yoksa metnin aslında bağlı kaldığı zaman zaten çok zor iş. Aslında bağlı kaldığı zaman, kaldığı zaman anlaşılmaz Tamam? Tefsilli tercüme. Diyor ki Rahimallah eğer tahur olan bir su. Tahur ne demek? Biz bunu geçen derslerde anlatmıştık. Kendisi temiz olup Temizli. temizleyen su. Tahir ne demek? Temiz olup, temiz olup temizleyemeyen su. Pis ne demek? Hı -hı. Temiz olmayıp ve temizlemeyen Hı -hı. su. Tamam. O yüzden zaten fıkıh kitaplarına baktığım zaman çok tarif etmişler bunları. Mesela derler ki tahur su için. Ee, Tahirun nefsihi, mutahirun ligayrehi. Kendi nefsiyle tahir, temiz olup başkasını temizleyendir. Tahur sunum tarifi. Tahir sunum tarifi ne demek? Tahirun bi nefsehi gayru mutahhirin bi gayrihi. Nefsi, kendi nefsi içinde temiz olup başkasını temizlemeyen su. Tamam, pis su için. huwa necisun bi nefsehi ve bi gayrihi. Ya onun öyle tarifinde çok net bir şey yok. Huve necisun bi nefsihi gayru mutahhirin li gayrihi gibi mesela. Kendisi pis olup da başkasını da zaten temizlemeyen, hatta başkasını da pisleten su demek. Şimdi o zaman tahur ile tahir anladıktan sonra müellifin sözüne dönüyoruz diyor ki rahimallah. Eğer tahur olan bir su, yani temiz olup temizleyen bir su, pis olan bir suya hangisinin temiz? Hangisinin pis olduğu ayırt edilemeyecek şekilde benzerse her iki suyu da terk ederek tevhim etme yoluna gider. Yani Rahim Allah diyor ki, bir tane su var veya ne pardon, iki tane kap var diyelim ve iki tane bidon var önemli değil. İkisinin içinde ne var? Su var ve bu ikisinden bir tanesi pis ve sen bunu ayırt edemiyorsun. Herhangi bir sebepten dolayı birçok sebep olabilir. Yani mesela diyelim içesinin üzerine necaset bulaşmıştır. Bu necaset e, rengini değiştirmemiştir, tadını da değiştirmemiştir diyelim ama koksunu değiştirmiş olabilir, değil mi? E seni de burnun tıkalı, ayırt edemiyorsun koklamak için. Ya mesela bir sürü sebep olabilir. Veya rengini değiştirmişsindir, ama asındır görmüyorsundur. Bir sürü sebep olabilir. Veya köpek yaladı, değil mi? Kap'tan bir tanesinden. Ama hangisini bilmiyorsun. Az önce görmüştün köpek birisini yaladı ancak unuttun sağdaki mi soldaki mi ayırt edemiyorsun. Veya bir odadaydın odadan çıktın tam çıkarken pardon pardon bir odaya gidiyorsun tam odaya giderken biri çıkıyor odadan. Diyor ki o odada iki kap su var bir tanesinden köpek yaldı o adam da salih bir insan sözüne de güvenmen lazım senin. Ama sana söylemeyi unuttu hangi kap veya söylemedi. her ne? Yani bir sürü sebep olabilir senin karıştırman için tamam mı? Şimdi bu iki su yani tahur olan bir su ile tahir olan bir su. Ayırt edilemeyecek şekilde herhangi bir sebepten dolayı ayırt edilemeyecek şekilde birbirine benzerse ne diyorum Elif Rahimoğlu? İkisini de bırakarak temim etme yoluna gider. Sen abdest alacaksın. Girdin biliyorsun ki iki kaptan birisinden köpek yaladı. Sağdaki kap mı? Yani sağdaki kaptaki suyu mu içti yoksa soldaki kaptaki suyu mu içti bilmiyorsun. Ne yapacaksın? İkisinde ayırt edemiyorsun. Tamam ayırt etsen zaten, hani kokusundan tadından bir sürü şey olur. Ayırt etsen zaten ona göre muameleni yaparsın ama ayırt edemiyorsun. Herhangi bir sebepten dolayı. İkisini de terk edip ne yaparsın? Temmüm etme yoluna gidersin. Şimdi bu Hanbeli mezhebinin müfredatlarında. Şimdi bak akayıp müfredat ne demek? Önce bunu kısaca bir anlatalım. Şimdi benim cümlemde, yani bu derslerde benim cümlemde bu Şafii mezhebinin müfredatlarından veya bu Hanbeli mezhebinin müfredatlarından, Hanefi mezhebinin müfredatlarından duyduğunuz zaman ne anlayacaksın? Müfredat şu demek. Fıkıh fıkıh kitaplarında da işte bu Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır. Bu Şafii mezhebinin müfredatlarındandır vesaire. Böyle bir cümle duyduğunuz zaman ne anlayacaksın? Yani hangi mezhebin müfredatı olarak zikrediyorsan o mezhep diğer 4 mezhep arasında tek kalmış demektir bu görüşte. Yani şimdi burada ne dedi Elif Rahim Allah? Kim, biz şu an kim, ne metnini okuyoruz? Umdetül Fakıh metnini okuyoruz. Bu kimin? İbn-i Kudame'nin. i̇bn Kudame kim? Hanbeli mezhebinin başta olmak üzere ve tarihten bugüne kadar e, en büyük fakirler arasında yer alıyor kendisi. Hatta İbn-i Teymi'nin dediği gibi Şam'a eden sonra İbn-i Kudame'den daha fakih birisi girmemiştir. Şimdi bu İbn-i Kudame'nin bu sözü. Kimin sözü olmuş oluyor? Hanbeli. Tamam. Şimdi o zaman iki tanesi var. Biri temiz, biri pis. Hangisini ayırt edemiyorsun sen de. İkisini bırakıp temm etme yoluna gideceksin. İşte bu mevzu bu şekliyle Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır. Yani Hanbeli mezhebi dört mezhep içerisinde tek kalmıştır burada. Diğer üç mezhebe muhalefet etmiştir. Tamam. Veya diyelim ki bir mevzu var. Bir, bir mevzu var. Diyoruz ki bu mevzuda bu mevzuya Şafii A diyor. Tamam. E, desem ki Şafii A diyor ve bu A olayı Şafi mezhebinin müfredatlarındandır. Ne demiş oluyoruz? Yani sadece A diyen kim? Şafi. Diğerleri başka bir şey söylemiş. O zaman bu mevzuda Hanbeli mezhebi tek kalmıştır diğer mezhepler arasında. Yani Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır. Fıkıh kitabında da gördüğün zaman zaten öyle anlayacaksın. Bu meselede Hanifiler ve Şafiler diyorlar ki hayır içtihat ve taharri edersin. İçtihat ve taharri edersin. Yani ne demek? Sen suyu gördün. iki tane su var. Bu iki suyu birisi pis, biri temiz. Ve sen ayırt edemiyorsun. Burada sen işteat yoluna gidersin. Teharri yoluna gidersin. Çaba gösterirsin. Yani koklarsın, tat, tadına bakarsın, tahmin edersin. Köpek var diyelim mesela. Ayak üzerine bakarsın. Yani veya diyelim ki bir çocuk daha önceden e, oraya idrarını yapmıştı. Ha, i̇drarı hangi kabın yanında, damlaları var etrafında. Mesela yani bir sürü e, dedektif gibi tabir sahilse iştihat edersin. Tamam mı? ve ona göre ne yaparsın? Ona göre zannının galip geldiğiyle amel edersin. Diyorlar ki çünkü bunu örnek dinde çok. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İşte namazında yerlendin mi, yerlenmedin mi diye mesela şüphe eden bir insan için, değil mi? Bu şikayet ediyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? "Layn sarif hatta yasma savtan aw yajida O kişi namazdan ayrılmasın. Yerlendim mi, yerlenmedim mi şüphe etti. Namazdan ayrılmasın ta ki koku veya ses hissedinceye kadar. Tamam Şimdi o adam bak. Koku veya ses hisseden adam. Şey hissetmeyen adam. Namazı ne yapacak? Bozmayacak değil mi? Abdestli sayacak kendini. Peki %5'de %10'da bir ihtimal olsa o adam abdesti bozulmuş olabilir mi? Olabilir değil mi? Çünkü hissetti öyle bir şey. Çünkü Nebis Aslan diyor ki hissederse. Koku ve ses. Kişi koku da duymayabilir. Çok basit bir yerlenme olduğu için koku da duymayabilir, ses de hissetmeyebilir. Ama şeriat din onu galebetü zanla mükellef kılmış. Şimdi zanla tabi bu fıkıh üstünde çok uzun bir konu. Zanla ne zaman amel edilir? Çok uzun bir konu bu. Ancak tabir ise böyle kaba bir anlatışla bazen galebetü zanla ne olur? Amel edilebilir. Bu dinde kesindir. Zina eden için dört şahit getirirsin. Değil mi? Tutarsın ne yaparsın? Dört şahit. Şahitlik ederse ona göre had cezası uygularsın. Ama bu dört şahit sık olduğu halde yalan atabilir mi? Değil mi? İhtimalen yani yüzde on da olsa bir de olsa ihtimal var. Ama din seni galebeti uzanla mükellef kılar. Çünkü bu ümmete çok meşakkat katılır. Tamam? Bunu anlayalım inşallah. Yakaldın burayı? Yine mesela şey olayı Onlarca örnek verebilirsin. Mesela namazda üç mü kıldım, dört mü kıldım? Değil mi? Eğer şüphe içindeysen amel farklı. Z ya galebetü zan üzereysen amel farklı değil mi? Onu ne saysın diyor bir i Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer 3 mü 4 mü? Ayırt edilemeyecek şekildeyse 3 sayacak. Değil mi? Ama zannına galip geliyorsa 3 veya 4 ona göre amel edecek. Doğru mu? Hadislerde böyle. Yani demek istediğim ne? Galebetü zan ile amel edersin. Şimdi işte buradan yaklaşarak şimdi tam şu anda ee, şeyleri malikede hatırlamıyorum bu konuda ne diyor. Allah-u Alem malikiler de ihtimalle Şafiler ve Hanefiler gibi söylüyor bu mevzuda. Veya aralarında böyle bir tavsil de olabilir. Şimdi o tam aklımda değil, tamam? Önemlidir. Ama dediğim gibi bu Hanbeli mezhebi burada tek kalmış. Şafi ve Hanefi mezhebi diyor ki hayır iştahat edersin, taharrih edersin. Araştırırsın, kayınnelere bakarsın, ona göre amel edersin. Aynı namazdaki bir insanın 3 mü kıldım, 4 mü kıldım olayını araştırması gibi zihnen. Tahmin edip ona göre ne yapması gibi Muamele etmesi gibi veya namazda yerlenip yerlenmeyen bir insan araştıracak. Ne, ne gibi bir araştırma yapacak? Koku duymaya çalışacak veya ses duydu mu ona bakacak. O yüzden diyorlar ki işte bu mevzuda da böyle. Yani İslam burada taharriye, taharri araştırma çaba gösterme. Taharriye etmiştir kişileri. O yüzden sen orada su varsa burada ve bu iki su, birisi pis birisi temiz. Pis mi temiz mi diye ayırt edemiyorsan Aynı o namazdaki adamın üç mü dört mü kıldım bilmiyor ve bir çaba gösteriyor ve o çabaya göre bir amel işliyor. Veya namazda yerlenme olayı vesaire. Aynı bu adam gibi muamele yapacak. Ne yapacak? Taharri edecek bu suyu ve galebeti zannına hangisi gelirse onunla ne yapacak? Amel edecek. Tamam. Ha sonradan e, anladı ki Pis suya isabet etmiş. Ne yapacak? Onlar uzun mevzu. Onlar namazda gelir artık. Tamam. Yani bir insan üzerine necaset vardı, namazdan sonra o necaseti gördüğü namazı iade edecek. Onlar ayrı mevzu. Onlar uzun hikaye. Bizim şu anki konumuzla da zaten ne? Alakası şu an e, direkt olarak yok. Şimdi olayı tasavvur ettik mi? Bu şekilde. Ha, o zaman anlat bakayım bu e, Hambeli ile Şafi ne diyor? Aralarında fark var. Hambeli bir Şafi ve Ma e, Hanifi ayrı olarak. Ne diyorlar? Temiz ve pis su varsa ne yapacaksın? Hamiline Hayır, edemiyorsan, edemiyorsan evet. teyimmim edeceksin. Teyimmim edeceksin. Bırakacaksın o suları. Evet. Teyimmim edeceksin. Şafir ve Hanifi. ipucu arayacaksın. Yani. Ha, ipucu arayacaksın. Teharri edeceksin. Teharrı tamam. edeceksin. edeceksin. Evet. Yani o suyu koklarsın. Evet. Değil mi? Necaset kokusu geliyorsa. Tadına bakarsın yeri gelirse. Evet. Az da olsa. Değil mi? Ee, veya bir rengine bakarsın. Bulamadığın etrafında e, necaset var mı? Hangi kabın? Gibi mesela bir sürü evet. Ne olabilir? Tabi o zaman mezhepler arası görüş böyle, tamam. Ancak Allahu alem ilim Allah'ın katında racı olan görüş bu konuda Hanbelilerin görüşü. Racı olan bu görüş tercih edilen görüş Allahu alem Hanbelilerin görüşü. Çünkü akşer an aslı mümkün olan varlığı yani şer an aslı mümkün olanın varlığı söz konusuyken tahrii olmaz. Bu bir kaydedir. Yani ne demek bu? Şimdi burada şer an bir şeyin aslı var. Nedir bu suyun? Şimdi su var değil mi? Bizim abdest aldığımız almanız için. Allahu Teala diyor ki: "Ey ölü diyine amınu, iza kumtu salati faghsilu wujuhakum." Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Değil mi? Enzelna mines sema'i ma'en tahuran. Biz size gökten temiz su indirdik. Yunzilu aleykum mines sema'i ma'en yutahirukum bih. O size ne? gökten su indirdi onu sizinle temizlemek için. Biz asamız söylediği gibi elma utahurun la yunjisuhu şey su temizdir onu bir şey kirletmez Ve hasıl e, bunda icma var zaten asıl nedir su Peki su bulamayınca Allah Subhanahu ve Teala suyun yerine bir bedel koymuş mu koymuş nedir o bedel temim İşte bedel ortada bir şeyin bedeli varsa ve bu bedel şer'an mümkün bir şeyse kullanılması o zaman başka bir kapıya gidemezsin Anladın o yüzden Allahu alem Burada raci olan kim? Raci olan hanbelerin görüşü. Şimdi aslen bir insan bu türlü şeylerde ki ileride gelecek, bu türlü şeylerde taharriye başvurur. Yani şafiler ve hanifilerin dediği gibi araştırmaya. Ancak ne hariç? Bir şeyin bedeli varsa o zaman taharriye gidemezsin. Çünkü Allah Subhanahu ve teala bedel koymuş oraya. Tamam. Su bulamazsanız temim edin diyor Allah Subhanahu ve teala. Tabi. Şimdi ilim talebesinin mesela bazı konularda özellikle cümle yapıları ile siyak sibakla alakalı lafızların delalet ettiği manaları yakalama açısından fakir olması lazım. Şimdi bak bakayım. Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki وَلَمْ تَجِدُوْمَا en فَتَيَمْمَمُ e, Su bulamazsanız ne yapın? Teyemim edin. Şimdi ayette biz ne zaman su bulamadığımız zaman e, pardon ayette e, bizim için müminler için ne zaman Temme gitmeye izin veriyor Allah Subhanahu ve teala. Su bulunmadığı zaman, bak şimdi şu bulamama olayını tırnak içerisinde zihninde tut şimdi bulamama bu lafsı. Şimdi genelde avam, özellikle avamın veya fıkıh okumayanların av avam, avam tabakanın ki bunu haklı olarak öyle anlayacaklardır. Ve, ve hatta birçok ilim talebesinin bile. Zihninde ilk tasavvur ettiği şey su bulamama. Yani su yok burada. Değil mi? Gidiyorsun. Mesela çöldesin. Su yok. Tehmet ediyorsun. İşte bu çok bir dar görüştür aslında. Ayetin siyak sibakıyla alakalı, Arap dili edebiyatıyla alakalı, rafızların delalet ettiği manayla alakalı, kadrun muştarakın olayı var vesaire. Bütün e, bunlardan uzak bir düşüncedir bu. Bu çok doğru olmakla beraber çok eksiktir. Dar bir düşüncedir. Tamam. Çünkü bak neden? Şimdi ayette bulamama lafzını aklına tutayım ya. Şimdi ayette bulamama olayı umum olarak gelmiştir. Nasıl? Umum olarak gelmiştir. Şimdi su bulamama yani su bulamama ya hissi olarak olur? Yani hissi ne demek? Örnek verelim. Diyelim ki çöldesin su yok. Hissen su yok. Hissen yani madde olarak hissen su ne? Yok. yok. Bakıyorsun etrafında su yok. Bu kadar. Tamam. Hissi olarak ya bu şekilde bulama Buna bulamama denir mi? bulamam denir. Hem Arap dilinde denir. Hem cümle siyasi baklarında bu kullanılır. Bu maruf bir şey. Tamam. Ya da hükmü olarak su bulamama olur. Yani düşün. Mesela diyelim ki şu bardağın içinde su var. Doğru mu? Şimdi ee, şu suyun yarısının yarısı. Yani şuraya kadar bir su. Benim abdest almam için yeterli mi? Abdest almam için yeterli mi? değil. Elimi yıkamam için bile yeterli olmaz. Yani zor olur, değil mi? Belki bir kere zorla etrafında gezdirerek yıkarım sadece elimi. Şimdi ben şu kadar su bulsam, şu kadar su bulsam, yani 5 gram kadar bir su bulsam. Ben su buldum mu, bulmadım mı? Soru. Buldum mu? Buldum mu, bulmadım? Buldum, su buldum. buldum ama eksik bu cümle. Su buldum ama hissen mi buldum yoksa hükmen mi buldum? Hissen buldum. Hissi olarak suya içsem değil mi? Su hissedeceğim. döksem elimi akacak gidecek. Hissi olarak bu ortada. Ama hükmen ben su bulamamı hükmünde miyim bu ayete göre? Temim edebilir miyim? Birisi dese ki hayır temim edemezsin. Sen temim etmeye hakkın yok dese. Neden? Çünkü Allah sana su bulamazsan diyor. E sen ise suyu buldun dese ne diyeceğiz o adama? Ben su buldum değil mi? Bir insan dese ki desek ki hayır bu suyla abdest alacaksın. Temim edemezsin. Ben de diyorum ki ya niçin temim edemeyeyim ki su yok. Adam ne diyecek bana reddiye olarak? Mesela reddiye değil. Yani mantığı yakalama açısından şunu soracak diyelim. Hayır sen bu suyla abdest alacaksın. Ben de diyorum ki niçin? Ediyor ki çünkü Allah ayette su bulamazsanız diyor. Sen su buldun. Az veya çok Allah bahsetmiyor ki az veya çok. Burada ne diyor Allah subhanahu wa Su bulamazsınız. Biz de ne diyoruz? Şimdi burada bulamama olayı hükmü olarak ne? Şey hissi olarak bulamama olayı yok. Yani bulmuşsun. Ama hükmü olarak hükmü olarak ne? Hükmü olarak suyu bulamadın sen. Tamam. O yüzden zaten bütün fukahalar. Hangi akıl sorarsan sor. 5 ee, gram bir suyla tamam. Yani bir avucunu bile zor ıslatacağım bir suyla su olduğu zaman sen zaten temin edebilirsin. Bunu herkes söyler zaten. Tamam mı? Bu maruf. O yüzden bulamama ya hissen olur ya da ne olur? Hükmen olur. Mesela hükmen bir örnek daha. Şimdi diyelim ki ben hastayım. Yatalağım değil mi? Şurada uzandım. Benim iki metre ilerimde su var bir kovanın içerisinde. Ve bu evde kimse yok. Ben de yatalağım. Yerimden kalkacak halim yok. Ama temin etmeye gücüm var. Çünkü tam böyle yanı başımda ne var? Toprak var. Şimdi ben temim namazı terk mi edeceğim? Ta birisi gelip bana e, o suyu ulaştırıncaya kadar, o iki metre ilerimde uzanamadığım suyu yetiştirinceye kadar, yoksa teğmüm edeceğim? E teğmüm edeceğim değil mi? Şimdi bu bu hasta, su buldu mu bulamadı mı? Soru. Burada tavsil bulamamaktan neyi kastırıyorsun? Hissi olarak suyu Buldu. Ama hükmü olarak bulamama hükmünde. O yüzden ne yapacak? He? edecek. Yine bir hasta daha düşün. Doktor vücudunda öyle bir e, yaralar çıkmış ki mesela kollarında ondan sonra diyelim ki ayaklarında falan. Doktor su isabet ettirmeyeceksin diyor oraya. Veya üzerinde e, evet su isabet ettirmeyeceksin diyor oraya. Ve bu adamın bu adam da evde. Evinde çeşme var. Şarıl şarıl su geliyor. Tamam bu adam ne yapacak? Abdestsiz mi? Ab, e, yani abdest almadan mı? Çünkü doktorya saklamış suyun değil misin? Abdest suyu kullanmadan mı? Abdestsiz mi namaz kılacak? Yoksa temim edecek? Temin ederek <gülüyor> abdestle mi kılacak? <gülüyor> e temim edecek şüphesiz değil mi? Bu adama diyebilir miyiz? Ya sen abdestsiz de olsan namaz kıl. Hayır temin edecek bu adam. Peki niye temin etsin ki bu adama? Ya e, su bulmuş hissi olarakmış ama hükmü olarak hükmen o su bulamama hükmündedir. Yani hükmünden şunu anlayacaksın. Su bulamama hükmündedir. Yoksa su bulamama değil yani. Hissi olarak su bulamama değil. Ama sanki suyu hiç bulamamış gibi. Hükmen. Tamam. O yüzden demek ki bütün bu örneklerden biz ne anlıyoruz? Ya su bulamama ya hissi olarak olur ya da ne? Hükmü olarak olur. Halbuki İnsanlar bu ayeti okuduğu zaman su bulamadığınız zaman ilk olarak ne anlıyor? Hisse olarak bulamamayı anlıyor. İşte bu bir dar düşüncedir. O yüzden Arap dili edebiyatında vücut manası. Tamam. Mesela bu çoktur. Nebis Osen, yani devesi olmayanın malı yoktur. Şimdi devesi olmayanın malı yok mu? Yani Arap dili edebiyatında bunlar çok maruf bir şey. Emaneti olmayanın imanı yoktur. Şimdi bir adam emaneti ihanet etse dinden mi çıkar? Şimdi işte bu olmama, var olmama, vücud olayı falan bunlar tamamıyla uzun diraset isteyen aslında mevzular. tamam? Mı? Bunları fıkıh kitabında fukahalar verir bunları anlatırlar. Ondan sonra e, tabii fıkıh okumak gerekir, uzun diraset yapmak gerekir, e, çok çaba ge göstermek gerekir. Yani e, Kur'an'ın gerek Allah Subhanahu ve teala'nın kelamı gerek Nebis'in e kelamı çok geniş, çok belagatlı. Tamam mı? yani... E, Ahmet'in, Mehmet'in gibi zaten e, bir cümle olması abes olur. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala bu Kur'an'ın mislini getirin diyor. Meydan okuyor. on ayet getirin diyor. Meydan okuyor. Yani bugün bir Mekkeli müşrik çıkamaz mıydı? Bir şeyler söylerdi. Al getirdim derdi. Veya bugün birisi çıkar, bir kitap yazar. Al getirdim bu Kur'an'ın mislini. Ne ayırt edecek on Kur'an'ın misli olup olmadığını? Birisi böyle bir iddia ederse. İşte bu insanların bütün bu keramlarına baktığımızda hiçbir ilmi değer bulamazsın. Ama Allah subhanahu wa ta'ala öyle değil. Bir ayetten fukahalar, alimler, selef onlarca, yüzlerce, binlerce manalar çıkarabiliyor. Cümlelerin yapıları vardır, kelimelerin yapıları vardır, delalet ettiği manalar vardır, siyak, sıbak vardır. O yüzden biz zaten her zaman diyoruz bütün bu naslar olsun, bütün bu deliller olsun, hepsi alimlerin, fukahaların ışığı altında öğrenilir. Yoksa aksi halde ne? Hepsi eksik, yarım yamalak öğrenecektir vesaire. Şimdi konumuza dönüyoruz. Bulamama nasıl olur dedik? Ya hissi olarak olur ya da ne? Hükmü olarak olur ya da ne? Bir yer daha var işte. Ya da ilmi olarak olarak. Tamam. Şimdi ilmi olarak bir şeyin, bir şeye vakıf olamamak da sanki hissen onu bulamama hükmündedir. Tamam. Hissen ne? Onu bulamama hükmündedir. Tamam. O yüzden Allah subhanehu ve teala ayette su bulamazsınız dediğinde hissi olarak mı bulamazsınız diyor. Hükmi olarak mı bulamazsınız diyor. Yoksa ilmi olarak mı bulamazsınız diyor. Ayırmıyor. Yani ne? ıtlak ediyor. Buradan anlıyoruz ki umum. Yani üçünde ne yapıyor Allahu Sübhanu ve Teala'nın? bu kelamı, bu ayeti üçünde içeriyor. Şimdi bu adam hissi olarak buldu mu suyu? Hissi olarak yani diyelim ki burada iki kap vardı. Biri pis, biri temiz. Ayırt edemiyordu. Bu adam hissi olarak buldu mu? Buldu. Değil mi? Hükümi olarak buldu mu? Yani bu adam suyu kullanmaya kadir. Hükümi olarak da buldu. Doğru mu? Ama ilmi olarak ilmi olarak bulamadı. Tamam Bak son cümleyi bir daha tekrarlıyorum. Orayı yakalamak lazım. Dedi ki ayette su bulamazsanız diyor. Bu bulamamı umum gelmiş Allah Subhanahu ve teala. Şu, şu, şu noktada bulamazsınız demiyor. Umum. O zaman biz bunu umum üzerine bırakarız. Vücut kelimesine dahil olan bütün siyak sibaklarıyla vücut kelimesine dahil olan her manayı bunun içine alırız. Ve bu, bu da baktığımızda meseleyi tahrir ettiğimizde sadece üç mana çıkar. Ya kişi suyu hükmü olarak bulamaz. Ya hissi olarak bulamaz. Ya ilmi olarak bulamaz. Tamam. Hasta bir insan hükmü olarak bulamamıştır. Hissi olarak bulmuştur. Çöldeki bir insan hissi olarak bulamamıştır. Tamam. Ama Odaya giren bir insan bakıyor ki iki tane kap var. Birisinin pis olduğunu biliyor ama ayırt edemiyor bunu. Bu adam hissi olarak suyu bulmuş mudur? Bulmuştur. Önünde adam evet. hükmü olarak bulmuştur. Yani ne? Hükmen onu bulmuştur. Yani ne manada? Kullanmaya ona ne? Kadir. Tamam? Yine bu ikisi bulmuş. Peki, eee üçüncüsü? He, ilmi olarak bulmuş mudur bu adam? Hayır. ya yani ilmen ayırt edemiyor bu adam. Evet. Tamam. Yakala işte olay burada. O yüzden bu adam ayetin kapsamına dahil nedir o ayet? Su bulamazsanız neyde bulamazsınız? Ya ilmi olarak, gerek ilmi olarak, gerek hissi olarak, gerek hükmü olarak su bulamazsanız tevim edin. Bu adam ilmi olarak su bu bulamıyor. Nasıl ilmi olarak? Yani ayrı dedemiyor. Hiçbir elinde bir karine yok. Ayır demiyor. O yüzden zaten mü Elif Rahiminullah İbn Kudame öyle ilmi bir cümle kullanmış ki demiyor eee Su ve e, temiz ve pis su olursa ikisini bırakın demiyor. Ayırt edemeyecek şekilde bir durumda olursanız o zaman ne yapın diyor. O zaman ikisini terk edin, temin etme yoluna girin. E, aklıma hazır güzel bir örnek gelmişken onu da vereyim. Mesela diyelim ki bir insan nezarethaneye atıldı veya bir cezaevine atıldı veya herhangi bir kişi tarafından, zalim tarafından hapsedildi. Pa parmaklıkların parmaklıklar senin önünde bir metre ileride ne var? su var. Ama parmaklığın içinde toprak da var. Tamam. Toprak da var. Doğru mu? Peki e, e, bu insan abdestsiz mi namaz kılacak yoksa? Çünkü su var yanında ama uzanamıyor. Elini uzatıyor parmaklar arasında yetişmiyor. E, ama bulunduğu odanın içerisinde de diyelim. Tamam. E, toprak var. Bu adama diyeceğiz ki sen abdestsiz al, böyle mi diyeceğiz yoksa teemmüm et. E tabii ki teemmüm diyeceğiz. E peki birisi dese ki hayır Allah subhanehu ve teala diyor ki su bulamazsınız. Bu adam buldu, su önünde işte daha daha disini bulsun. Biz de ne diyeceğiz işte bak. Ne diyeceğiz? İşte bu adam hükmen, ney? Hükmen suyu bulamadı. Hissi olarak suyu buldu, hükmen bulamadı. O yüzden bulma kelimesi çok umumdur. Tamam gerek bunu Arap dili de teyit eder. Cümlenin yani ayetin umumluluğu da ne yapar? Bunu teyit eder. Tamam. O yüzden bu insan pis su ile temiz suyu ayırt edemeyen bu insan suyu bulamamıştır. Ve bu ayetin kapsamına dahildir. Evet. Müellif i̇bn Kudame diyor ki yine şayet tahur olan bir su, tahir olan bir suya benlerse yani suların hangisinin tahur Hangisinin tahir olduğu belli değil <gülüyor> bu suların her ikisi ilde de abdest, her ikisi ilde de, ilde de, her ikisi ilde de abdest alır. Evet. Rahimullah diyor ki, o enişte ve tahhürün bey tahhirin tavada amin, kulli waheedin min Yine şayet, tahhür olan bir su, Tahir olan bir suya benzerse, yani suların hangisinin tahhür, hangisinin tahir olduğu belli değil ise, bu suların her ikisiyle de ne yapar? Abdest alır. Şimdi bu cümle ne, ne ahi? Tahur neydi? Temiz olup temizleyen su. Tahir ne? Temiz olup temizleyen su. Mesela tahura örnek yani bildiğimiz asıl üzerine yaratılmış suyun kendisi işte bizim evde çeşmelerimizden gelen gökten inen bu su. Bu tahur. Temiz ve temizleyen su. Tahir ne? Tahir su. Düşün ki bir tane su var temiz. Bunun içerisine başka temiz bir madde katılmış. Mürekkep, çay, boya gibi. Rengini, tadını vesaire değiştirmiş. Ne olmuş? Tabir ise artık su olmaktan çıkarmış gibi. Bu ne? Bu temizdir değil mi? Çünkü içine düşen madde temiz. Ama temizleyici mi? Değil. Biz bunu ge geçen derslerde anlattık. İşte böyle temiz olup temizlemeyen suya ne dedik? Tahir. Tamam. Şimdi diyor ki mü'Elif rahimallah. İşte böyle bir su. Tahur ile tahir su. Birbirine ayırt edilemeyecek şekilde benzerse. Tamam. Ya ne diyor? Cümlenin tam kendisini okuyalım. Yine şayet tahur olan bir su, tahir olan bir suya benzerse, yani suların hangisinin tahur, hangisinin tahir olduğu belli değil ise, bu suların her ikisiyle de abdest alır diyor. Yani ne yaparsın her ikisiyle de abdest alırsın. Şimdi ben odaya girdim. Bir tane su tahur, bir tanesi tahir. İkisiyle de abdest alırım. Bilmiyorum ama hangisi tahur hangisi tahir. Bir tane bir kaptan bir abdest alırım. Sonra bir kaptan bir, bir abdest daha alırım. Şimdi o zaman %100 %99 bile değil %100 temiz suyla abdest almış oluyor muyum? Oluyorum değil mi? Çünkü birisi temiz olup yani tahur suyla abdest almış oluyor muyum %100? Oluyorum. Çünkü bir tanesi tahurdu. Bir tanesi tahir. İkisinden ayrı ayrı abdest salınca birer kere ne oldu? İkisinden abdest alınca birer kere ne oldu? İkisinden abdest alınca birer kere ne oldu? Tafura mutlaka isabet etmiş oldum. Yetti. İster birincisinde isabet edeyim. ister ikincisinde bu Allah'ın ilminde. Zarar var mı e, tahir suyla abdest almamın? Çünkü tahir su zaten ne? Temiz. Senin vücuduna bir isabet etmesi o suyun sana bir zarar vermez zaten. İstersen ikincisinde ona denk gelmiş ol. ister ilkinde denk gelmiş ol. Hiçbir şey ifade etmez. Hiçbir sorun değil. Neden? Şimdi ben diyelim ki çay falan üzerime dökülse çaylı bir su, mürekkepli bir su Şimdi o bedenin veya elbisen veya o namaz mekanım temiz midir? Temizdir değil mi? Ha. O yüzden burada ilkinde veya ikincisinde isabet ettiğin hiç önemli değil. Tamam? Şimdi burada Hanbeli mezhebi böyle söylüyor. Tamam? Ancak şimdi bu bunun müellifi kimdi? Bizim okuduğumuz metnin müellifi İbn Kudame. Şimdi İbn Kudame böyle söylüyor. Bu İmam Ahmed'ten de bir görüş. Şimdi neden bunu söylüyorum özellikle? Şimdi aslında Hanbeli mezhebinde meşhur olan bu değil. İbni Kudame Hanbeli imamlarından ama kendi mezhebinin içinde zayıf olan ikinci görüşü almış. Yani Hanbeli mezhebinde meşhur olan bu şekilde değil akı. Gerçi bu İmam Ahmed'in ikinci bir görüşüdür, zayıf olan görüşü. Hanbeli mezhebinde daha güçlü ve meşhur olan görüşü tercih etmemiştir bu İbni Kudame. Halbuki Hanbeli mezhebinde meşhur ve güçlü olan görüş, kendi içlerinde meşhur ve güçlü olan görüş bu konuda. Bir avuç ondan alırsın, bir avuç ondan alırsın. Yani bir avuç aldın su yıkadın. Bir avuçta ondan aldın yıkadın. Sonra bir kere ağzına su verdin. Tamam. Ebüründen de bir kere ağzına su verdin. Yüzlerini yıkadın. Yüzünü yıkadın birer kere falan. Sonuçta ne oldu? Mutlaka ne? İsabet. i̇sabet ettin. Tamam. İster ilk avuçta temiz suya ister ikinci avuçta temiz suya isabet et. Önemli değil. Sonuçta sen temiz suyla mutlaka ne almış oldun? Abdest almış oldun. O tahir suyun da senin bedenine, elbisene vesaire isabet etmesi sana hiçbir zarar vermez. Çünkü o pis değil. Burayı anladık. Ancak aḫi, eee bu bu iki mesele bu şekilde Hanbelî mezhebi arasında. Bir de üçüncü bir e, görüş görüşler var. O da diyorlar ki taharrü eder yani. Taharrü. Araştırır, ihtidat ya eder araştır. yani. Tamam? Bakar böyle karinelere bakar falan. Zanına hangisi galipse, ha, Allah-u Alem budur Tahur olan, onunla alır biter işi. Şey. Ancak ahi şimdi bir soru sorsam ben inşallah. Bir örnek ver, nasıl tahursu su ile tahirsu su birbirine benzer? Ne olabilirdi acaba benzer? Ve sen bunu ayırt edemezsin. İşte o yüzden bazı alimler demiş ki, yani her, her ne kadar bazı fıkıh kitapları buna örnek vermeye çalışmışsalar dahi, e yani bu durumun nasıl vuku bulacağı düşündürücü. Bu konu nasıl vuku bulacağı düşündürücü. Allahu alem. Yani var, bazı örnekler verebiliyorsun belki ama e, biraz zor. Bunun vuku bulması biraz zor. Evet. Allahu alem. Tamam. Veliyfik nekudana diyor ki eğer yanında bulunan temiz elbise pis elbise ile benzeşirse, yani temiz elbiseler pis elbiselerle pis elbiselere karışırsa, yanında bulunan pis elbiselerin sayısınca ayrı ayrı elbiseyle namaz kılar. ve sonra bir başka elbiseyle daha bir daha bir namaz ilave eder. Şimdi bu cümleler biraz karışık. Diyor ki Rahimullah ve enişte behet siyabun tahiretun salâ fi kulli sabbin bi eğer yanında bulunan temiz elbise pis elbise ile benzeşirse yani temiz elbiseler pis elbiselere karışırsa yanında bulunan pis elbiselerin sayısınca ayrı ayrı elbiseler ile namaz kılar ve sonra bir başka elbiseyle ve sonra bir başka elbiseyle daha bir namaz ilave eder yani bu ne demek cümle şu diyor ki hanbeli mezhebi İbn Kudame Rahimullah, senin diyelim ki elbiselerin var. Bunların bir kısmı pis bir kısmı temiz. Sen bunları karıştırdın birbirine. Mesela on tane elbisen var. Beşi pis, beşi temiz. Bunları karıştırdın bilmiyorsun. Diyor ki sen pis elbiseler sayısınca namaz kılacaksın. Yani öğle namazın, şu an öğle namazı vakti sen öğle namazını kılacaksın. Kaç tane elbise pisti? Beş. Beş kere öğle namazını kılacaksın ve her her kıldığında elbiseyi değiştireceksin. Sonra o pis sayıların pis say, e, pis elbiselerin sayısına bir sayı daha ekleyeceksin, bir elbiseyle dağılacaksın. Sonra yüzde yüz neye isabet ettin sen? Temiz bir elbiseye isabet ettin, değil mi? Şimdi on tane elbise var, tamam, on elbise. Öğle namazını kılıyorsun, evet. tamam? 5 beş kere 4 beş kere kılacaksın. Yani 5 kere öğle namazının farzını kılacaksın. Diyelim ki e, ilk kıldığında 10 el, e, elbise içerisinde bir tanesini giydin. Pise denk gelmiş olabilirsin değil mi ihtimali? İkincisinde de pise denk gelmiş olabilirsin. Üçüncüsünde de, dördüncüsünde de, beşincisinde de. Hepsinde pise denk gelme ihtimali olduğu için bir namaz daha iade edersin ayrı bir elbiseyle. Çünkü her namaz kıldığında sen ayrıyeten değiştiriyorsun elbiseni. İlk beşinde tesadüfen veya tesadüf demeyelim ona, yani ilk beşinde çok az da ihtimal olsa olabileceği için sen bir namaz daha ilave edeceksin. Yani altıncı kez öğle namazını başka bir elbiseyle kılacaksın. Zaten elbise sayın beşi geçemediği için altıncısında mutlaka isabet edeceksin temiz elbiseye. Tamam. Ee, bu da Hanbeli mezhebenin müfredatlarından. Bu da ne? Hanbeli mi müfredatlarından. Yani üç mezhepte Şafi mezhebi, Hanefi mezhebi ve Maliki mezhebi diyorlar ki hayır. Teharri edersin. Araştırırsın. Zannına galip olan şeyle amel edersin. Ve raci olan görüş de Cumhur'un görüşü. Yani burada Şafiler, Hanefiler ve Malikilerin görüşü. Allahu Alem raci olan görüş bu. Neden? Çünkü demin bir sürü örnekler zikrettik biz. Neydi o örnekler? Bu türlü olaylarda İslam e, ümmete meşakkat vermemiştir ve galebetü zannı yani zanlına galip gelen şeyle amel etmeyi ona e, meşru görmüştür ve bunda birçok birçok ne delil var bunda. Tamam. İşte o namazında üç mü kıldım, dört mü kıldım, galebetü uzan yapacak. Yerlendim mi yerlenmedi mi galebetü uzan yapacak. Bunda bir sürü. Tamam. Dört şahit getirdin galebetü zannı. Dört şahit bunlar mutlaki yalan atmaz. Ama ihtimalin yüzde bir de olsa yalan da atabilir ve adamın Rejimde edilecek mesela. Tamam. Yani çok önemli değil. Çünkü İslam ümmetten meşakkatı kaldırmıştır. Ha, e, bu mesele ile peki az önceki mesele yani temiz su ile pis su mevzusu vardı ya. Orada niye teharri etmemişti? Peki. Orada biz dedik ki e, Hanbeli mezhebinin mütevdatlarından ve raci olan görüş de Hanbeli mezhebinin görüşü demiştik. Evet. hatırlarsan. Peki Burada niye Cumhur'un görüşü racihtir dedik. Taharri eder, ebrinde taharri etme Çünkü ebrinde bedel dedik. var dedik. Tamam arasında o mevzuyla bu mevzu arasında fark var. Ee, bir de bedel dışında Allah subhanehu ve teala e, ayette vücuttan, suyun vücudiyetinden bahsediyor. Bu iki kalinelerden, delillerden dolayı e, orada farklı söyledik. Burada ne? Farklı söyledik. O yüzden Allahu alem burada raci olan görüş, Cumhur'un görüşüdür. Yani o beş elbiseyi alıp ee, sırayla giyip 5 tane namaz sonra 6. namaz yeni